Ağzıbıllahımın Şeytanı Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alamin. Valsalat ve sallam Ala Rasulü Muhammad ve Ala Alehı Vassafı İjmäin. Rabbı Şahı Sıdıri ve yasırı emri ve hıllı min lisanı ifkahu. Qabli Rabbı zidni amma Rabbı yasır. Ve la tuasır Rabbı tamim bil khayir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili öğrenciler. Bu akşamki dersimizde e, birinci kısım ve ikinci kısımdan oluşmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım çocuğun dini eğitimi ile alakalı bir hadis ve tahlili üzerinde durulacak. Diğer kısım ise Ebu Davud'un şerh olan Avnül Mabud isimli Eserden bahsetmeye çalışacağız. Ancak görünen o ki ikinci kısmı biraz yetiştirmemiz zor olacaktır. Dolayısıyla da ağırlıklı olarak bu akşamki dersimizde Çocuğun dini eğitimi ile alakalı bir hadis ve tahlili üzerinde duracağız. Evet, çoğunuzun da yakından tanıdığı bir hadis var. Bu hadis üzerinde e, durmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda din eğitimi alakalı e, asırlardan beri İslam düşünce sisteminde yer alan ve bir şekilde Hazreti Peygamber'in sünneti olarak din eğitiminde e, atfedilen bir hadisin gerek tarihi bağlamı çerçevesindeki değerlendirilmesi, gerekse hadis ilm açısından değerlendirilmesini. Yapmaya gayret edeceğiz. Evet, ana başlık itibariyle bakıldığı zaman çocuğunuz o yaşına geldiğinde namaz kılmazsa dövünüz hadisi olarak bilinen bir rivayet var. Şimdi bu rivayette öncelikli olarak bir giriş kısmına değinilecek daha sonra da hadisin senet yönden tahlili ve metin yönden tahlili olarak iki alt kategoride de değerlendirmesi yapacağız. Daha sonra hadisin metninin tahlilinde lafız ve mana yönünden tahlili kısmına kısmına değineceğiz. Lafız yönünden tahlili ve mana yönünün tahlili iki ayrı ayrı alt başlık altında değerlendirilecektir. Bu çerçevede baş başlıklarındaki değerlendirmeler ve hadis alimlerinin İslam alimlerinin hadisten çıkardıkları fıkhi hükümler üzerinde durulacak. Daha sonra da hadis metninin muhtevasında görünen bazı problemler ve değerlendirmeler hadisteki lafsi problemler ve anlam kaymaları, daha sonra hadisin genel çerçevesi itibarıyla, nebevi sünnete uygunluğu meselesiyle, hadisin İslam toplumundaki pratik uygunluğu meselesi, klasik ve çağdaş dönem olmak üzere iki alt başlık altında incelenip, sonunda da psikoloji ve modern din eğitim açısından değerlenilmesi yapılıp sonuçlandırılacaktır. Atesna Muhammed bin Aisa yani İbn اب, İbn e, Tabbah Atesna İbrahim bin Saad an Abdilmelik an Rabi bin Sebre an bihi an cettihi sallallahu aleyhi ve sellem Bunu 7 senina ve iza bala 10 Çocuğunuz parantez içerisinde bu hadisin farklı tarihlerinde zikredilen kavramlar kaydedilmiştir. Sabi, evlat, sibyan ya da bulam şeklinde geçmektedir. 7 yaşına geldiği zaman ona namazı öğretiniz. Bir başka tarihte ise emrediniz ifadesi yer almakta. 10, bir başka tarihte 13 şeklinde geçmekte. 10 yaşına geldiğinde namaz kılmaz ise darbediniz ya da dövünüz şeklinde tercüme edilmiştir. Evet, nebevi sünnet. Öncelikle kısa bir giriş yapalım. Nebevi sünnet Hz. Peygamber tarafından İslam'ın pratik hayata yansıtılmış ve Müslümanların da asırlardır kendi yaşantılarını tanzimde devamlı göz önünde bulundurdukları İslami bir kriterdir. Öncelikle şu başlığın altına yani şu kavramın nebevi sünnet ne demek? Hazreti Peygamber tarafından İslam'ın pratik hayata aktarılmış bizzatı Hazreti Peygamber'in kendisi olacak. Yansıtılmış ve Müslümanların da asıllardı kendi yaşantılarının tanziminde devamlı göz önünde bulundurtukları İslami bir kriterdir. Nebevi sünnetin ferdi ve sosyal hayattaki bu otoritesi Allah'ın Peygamber Aleyhisselam'a verdiği yetkiyle onun etkili olmasından kaynaklanmaktadır. Peygamberin en güzel örnek, Üsve-i Hasene diye sıfatlandırılan e, ifadesi vasfına sahip kılmasının Müslümanlar için önemli bir kriter olması ki ilgili ayet-i kerime mevcut. Elbette onun sözlerinin, fiillerinin ve her türlü hareketinin de pratik hayatta bir iz düşümü olacaktır. Binler bir gerçektir ki teoride söylenen herhangi bir söz teoride söylenen herhangi bir söz Eylemde gerçekleşmez ise o sözün gücü ve etkinliği azalır ya da hiç gerçekleşmeyebilir. Dolayısıyla eğitim ve öğretimde bir sözün etkinliği eyleme dönüşmesiyle birlikte daha fazla kuvvet kazanacaktır. Yani pratik olarak siz bir sözün e, gücünün e, yansıyıp yansımadığını öğrenmek istiyorsanız eylem birlikteliğinin gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer eylem birlikteliği gerçekleşmezse yani sadece mesele sözde kalırsa o de onun etki gücü de ister istemez e, azalacaktır. Dolayısıyla eğitim ve öğretimde bir sözün etkinliği eleme dönüşmesiyle birlikte daha fazla kuvvet kazanacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında esas alınacak husus sözden ziyade yani sadece söz değil herhangi bir hareketin daha etkin olmasının, olmasını gerektirdiğidir. Peygamber de aleyhisselam hem sözü hem de yaptığı uygulamalarla sahabeyi eğitirken daima onlara örnek olmuş, fiillerine dikkat etmiş, söylediğini pratiğe aktarmış, böylece o sözün etkinliğini daha fazla kuvvetlendirmiştir. Kendisinin yapmadığı, şu cümlenin altında fençilenin, kendisinin yapmadığı, yapmayacağı, ve yapılmasını da asla tasvip etmediği uygulamalar da özellikle dinle ilgili hususlarda başkalarının yapmaması gerektiğini sürekli vurgulamıştır. Nitekim yapmadığını şeylerin için söylersiniz ayeti de buna açıkça işaret etmektedir. Bu sebeple Hazreti Peygamberin yapılmasını dahi tasvip etmediği dini bir konuda kendisinin söz söylemesi de bu bağlamda elbette mümkün gözükmemektedir. Yani Hazreti Peygamber bizatihi o fiili kendisi gerçekleştirmemişse yapılmasını dahi tavsiye etmemişse elbette ki ondan bunun aksi istikamette bir sözle beklenemez. Ancak hadis kitaplarında Hazreti Peygamber'in hayatında tatbik etmediği ve edilmesini dahi tavsiye etmediği fakat ona isnat edilen bazı sözlere rastlamaktayız. Bu araştırmada asırlardan beri Müslümanlar tarafından uygulanagelen evet bu iddia oldukça büyük bir iddiadır. Asırlardan beri Müslümanlar tarafından uygulana gelen ve bu uygulamanda dini bir kaynağı kabul edilen ve şimdiye kadar ayrıntısıyla tetkik edilmemiş böyle bir rivayet üzerinde durmak istiyoruz. Bu rivayet İslam dininin pratik uygulamalarından namazın çocuklara öğretilmesiyle ilgili olup hadis kaynaklarında birbirine yakın lafızlarla nakledilmiştir. Söz konusu rivayet bütün tarihleri dikkate alınarak Türkçe'de şu şekilde tercüme edilmektedir. Çocuğunuz 7 yaşına geldiği zaman ona namazı öğretiniz. Emrediniz. 10 veya 13 yaşına geldiğinde namaz kılmaz ise dövünüz. Bu yaştan itibaren de yataklarını ayırınız. Şimdi lütfen e, sizden şöyle bir rica bulmak istiyorum. Nihayetinde bunda, e, buradan mezun olduğunuz zaman ya öğretmen olacaksınız, ya Kur'an kursunda bir öğretmen ya da herhangi bir yerde eğitici ve öğretici konumunda olacaksınız. Dolayısıyla da bu konu çok önemli bir konu. Özellikle eğitim faaliyetleri içerisinde dini kaynaklı olarak nakledilen bir rivayetin İslam toplum üzerindeki yansımaları ve bunun etkileşimleri oldukça önemli. Eğer bunun üzerine çok dikkatli ve titiz bir şekilde durursak o takdirde din adına farkında olmadan yapmış olduğumuz bir yanlışlığı böylece gerçekleştirilmemiş oluruz. Şimdi asıllardan beri uygulanan rivayet kitaplarında, dini kitaplarda hemen hemen her türlü kitapta yer alan biraz sonra göreceğiz. Bu rivayetin bu rivayetin asli kaynaklarda nasıl ne şekilde nakledildiğini, nasıl intikal edildiğine dair bilgi e, buradan e, takip etmemiz gerekiyor. Şimdi söz konusu rivayet. Klasik hadis kaynaklarından İbne i Ebi Vefat Tarihi 235. Bakın, oradan başlıyoruz. El-Musannef'inde, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Vefat tarihlerini okumuyorum siz bakarsınız, Ebu Davud ve Tilmezi'nin sünenlerinde, İbn-i sahihinde, sayhinde, El-Mucemül Kebir'inde, dar ve Beyhaki'nin sünenleriyle, Hakim el-Mesaburi'nin El-Müsnedzek'inde ve bu kitaplarla ilgili şer ve cami türü eserle de zikredilmektedir. Şimdi cip baktığınız zaman e, bunların ayrıntılarıyla cilt ve sayfa numaralarını açık bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca bu rivayet yani sadece rivayet kaynaklarında değil aynı zamanda da bu rivayet İslam eğitimiyle alakalı hem geçmişte hem de günümüzde yazılan eserlerde de çocuklara namazın hangi yaşlarda ve nasıl öğretileceğini belirtmek için referans olarak gösterilmekte. Ve rivayetin içeriğine yönelik tavsiyelere devam edilmektedir. Ne yazık ki zaman zaman bu rivayetin bazı gazetelerin ki biraz sonra değineceğim fıkıh köşelerinde yer aldığını bu sebeplerle günlerce yazılı ve görsel medyada tartışılarak Türkiye'nin gündemini meşgul ettiğini görebilmekteyiz. Şimdi e, İslam eğitimine alakalı geçmişte yapılan e, yazılmış olan kitaplara baktığımız zaman mesela İbn-i o, yani Muhammed bin Sahnun'un adab Muallimin isimli eseri. Yine onu Türkçe'ye tercüme edilen eğitim ve eğitimin esasları adıyla Faruk Bayrata tarafından tercüme edilen kitap. Yine ibn Sahnun'un El Müdevenetül Kibra isimli eserinde. Uslu-u Şennin'in Cami-i Sığar. Yani küçük çocukların çocuklarla alakalı hükümden olduğu bir kitap. Yine e, El-Kabiyesi adıyla dediğimiz ve Türkçe İslamlı öğretmen ve öğrenci meselelerine dair geniş risale e Risaletun Mufassalalli Ahvalil Muteallimin ve Ahkamil Muallimin vel, -vel Muteallimin isimli eser Muhammed bin Mahled'in ahbar Sigar isimli eseri geçmişte yapılan çalışmalardandır. Yakın dönemde yapılan çalışmalardan ise çağ yani günümüze, çağımızda daha doğrusu Ömer Nasuh Bilmen'in Büyük İslam İmli halinde, Nebevîn-i riyaz isimli eserin yapılan tercüme ve şerihinde, Neybrahim Can'ın Peygamberimizin Sünneti'ne terbiyesinin eserde ve Aile Reisi ve Baba olarak Hazreti Peygamber isimli eserde, Zeki Duman'ın Allah Rahmet eylesin, onun Kur'an iken de adab-ı kurallarında, hayatı ı Çocuk Diyar maddesindeki çocukla ilgili maddesinde, Mehmet Emin Aydin eğitimindeki mükafat ve cezasında ve e, Abdullah Nası Ulvan'ın İslam'da aile eğitimi isimli e, eserlerinde bu rivayetten ve bu rivayetin içeriğinde yer alan bilgiler açık ve net bir şekilde tavsiye niteliğinde e, zikredilmektedir. Şimdi yukarıda zikrettiğim bazı gazetelerin fıkıh köşelerinde yer aldığını belirten e, ve, bunun, ve bunun üzerine de epey bir e, e, tatsızmış olan bu rivayetle ilgili olarak da tabi e, tevafuk tevafuk'un diyelim yani bu tatsızma üzerine yapılmış bir çalışma değildir bu. E, bu fıkıh köşelerinde yapılan alıntılar da e, İcabında şöyle bir alıntı dahi yapılmıştır. Yani e, çocuğa namazın öğretilmesinin etilmesi, ortasında şayet kılmazsa ya da e, kılmama durumunda ise ağzından kan gelinceye kadar e, dövülür şeklindeki bir nakil bile tıkık köşelerinde gazeten ismini vermiyorum e, bu şekilde nakledilmiştir. Dolayısıyla dinin ve özellikle namazın öğretilmesinde bir metodun kaynağı kabul edilen, bu rivayetin en azından klasik hadis usulü kriterlerine göre gerçekten sahih olup olmadığı tartışılmamış, ne senedi ne de metni ayrıntısıyla tahmin edilmiştir. Aksine Hz. Peygamber'in gerçek bir sözüymüş gibi kabul edilerek değerlendirmeler ve yorumlar yapılmıştır. Bu sebeple biz bu rivayeti İslam'ın gerçek eğitim metoduna ve özellikle Hz. Peygamber'in sünnetine uygun olup olmadığını, gerek senediyle gerekse metniyle değerlendirmek istiyoruz. Bu çalışma üç ana başlık altında incelenecek. Birincisi, e, incelemesi yapılacak olan hadisin senet yönünden tetiki yapılacak. İkincisi, o hadisin metniyle alakalı hususlar incelenecek. Ve üçüncüsü ise, e, çağdaş din eğitimcilerin de en azından fikirlerine e, bir acet edilmek suretiyle, hadise zikredilen konularla alakalı bir kısmın değerlendirmeleri sadece tespit çerçevesinde alıntı olarak ifade edilecektir. Senet yönünden tahliyeyle gelince, tespitlerimize göre bu rivayet Ebu Hureyri, Abdullah bin Amr bin Elaz, Ebu Süreyye, Süreyye Sabri bin Muhammed el-Cüheni, Enes bin Malik ve Hazreti Peygamber'in azatı kölesi Ebu Rafi tarafından rivayet edilmektedir. Şimdi sırasıyla Ebu Hureyri rivayetinin senetinde Muhammed bin Hasan el-Afi isimli kişi cerhe maruz kalmış ve hiç kimse onu tepsik etmemiştir. İşin ayrıntıları, cestadi kitaplarından nasıl ve şekilde geçtiği tip notlarda belirtilmiştir. Ebu Rafi'den gelen rivayette ise Gassam bin Umeydullah ile Yusuf bin Nafi'nin rabiler meçhul oldukları belirtilerek cerh edilmişlerdir. Dolayısıyla cerhe maruz kalmış rabilerin yer aldığı Ebu Hüreyre ile Ebu Rafi'den gelen rivayetlerin senet yönünden sahip olmayacağı başlangıçta netleşmiş gözükmektedir. Geriye kalan 3 tarihte ise hulad Abdullah bin Amr bin Elaz, Ebu Süreyya Sebre bin Muhammed el ve Enes bin Malik'in Rivayetlerin senetlerini tahliye etmeye çalışılan. bu iş tarihe müşterek ravi'den itibaren senetleri şudur. Burada zikrediyoruz. Amr bin Şuayb, babası, dedesi Hazreti Peygamber. Ve tekrar baktığımız zaman Ebu Süreli rivayetinde ise Abdülmelik bin Rebi bin Sebre babası ve dedesi. Enes bin Malik tarikinde ise Davut bin El-Muhabber, Abdullah bin El-Müsenna, Sümame, Enes bin Malik Hazreti Peygamber. İlk iki rivayet yani şu birinci ve ikinci rivayet aile adıyla gelmektedir. Bu tarihteki tarihtaki bilhassa cennet tabi tutulmuş ve ihtilafı kabul edilen Rabiler hakkında kısaca bilgi verilecek olursa Amr bin Şaib'le ilgili olarak burada gerekli değerlendirmeleri yapılmıştır. Yani hem lehte hem de aleyhde olan rivayetler burada kaydedilmiş ve bu çerçevede bu tarihte yer alan rivayetlerin Rabilerin hangi açıdan değerlendirilmesi gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Burada müşterek rabi kavramın nedir ne değildir tip bunlar yer almakta. Bunlara da geçiyorum. E, Cehtadi kitapları var tipnotlarda bunlar önemli. E, El-Ukailin et-du'afa'l-kebir Dün-Cevzi'nin ı ve metrukin Yani siz bir hadisin rabisi hakkında gerçekten bir araştırma yapmak istiyorsanız, inceleme yapmak istiyorsanız e, gerek Eşhamil'e programı çerçevesinde gelirse bizzat e, rivayetlerin kitapların kendilerini hareket ederek de e, tahlil yapma imkanına sahipsiniz. Zebeyli'nin geniş geniş çerçeveli siyer olayının bela isimli eserde e, bu çerçevede e, dikkat edilmesi gereken e, eserlerin başında yer alır. Geçen dersde de bahsetmiştim. Miza'nın ittala isimli eser zayıf rabiplerin e, hakkında ravi, e, zayıf olarak değerlendirilen rabipler toplandığı e, bir kitap olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Amr bin Şar'ın kanalına gelen rivayetler çerçevesinden bakıldığında oldukça farklı değerlendirmeler var. Tabi cerh ağırlıklı. Cerh ile şunu söyleyeyim. Cerh ile e, tadil, taarruz ettiğinde sebepli cerh, sebepli cerh, yani bir kişi hakkında aleyhinde hadis rivayeti konusunda bir cerh söz konusuysa ve bunun da sebebi varsa, gerekçesi varsa her zaman cerh tekattüm eder denilir. Dolayısıyla e, Amr bin Şahip rivayetine gelen rivayette de rivayetinde e, isnat yönünden e, sağlıklı olmadığı e, bu çerçevede zikredilmektedir. Bunun ayrıntılarını geçiyorum. Abdülmelik bin e, Rebi bin Sebre e, kısmına geldiğimiz zaman ise burada da yine Abdülmelik'in babası Rebi bin Sepri hakkında olumlu değerlenilere yapılırken, torun Abdülmelik bin Rebi ile ilgili kaynaklarda oldukça çelişkili bilgiler yer almakta. Bu çerçeveden bakıldığı zaman da e, yine Cert-Tadil çerçevesinden bakıldığında rivayetlerin e, sıkıntı olduğu açığa çıkmaktadır. Üçüncü tarihten gelen rivayete baktığımız zaman Davut bin El-Muhabber isimli kişi yer almakta. Enes malten gelen rivayette. Ebu Süleyman Davud bin El-Muhabber e, bin Khasen et Tayi akla dair uydurma rivayetleri topladığı kitab akıl isimli eserin mellif olup Bezar-ı Müsned'den zikredildiği belirtilen bu tarikin senedindeki Davud bin El-Muhabber'in Aralanlı Buhari ve Ahmet bin Hanbel'in yer aldığı toplu tarafından zayıf ve metruk kabul edildiği söylenmekte hakkında oldukça e, şu ağır eleştiriler sürülmektedir. kendisi zaten lâkinnâhu terekele hadîse ve tenesseke felemnâ kebura haddese bi sufun ve akta'e şeklinde. Yani önceden güvenilirdi fakat hadis rivayet etmeyi terk etti ve kendisini ibadete verdi. Yaşlanınca kitaplardan rivayet etmeye başladı ve hata yaptı şeklindeki değerlendirme. hadisin sakıt olmuştur. Yahut da Buhari makbul olmayan hadis rivayet etmiştir ifadesini kullanmış. Dolayısıyla da e, bu tarihte gelen rivayette baktığımız zaman hadisin isnat yönünden e, çok da sağlıklı olmadığı en azından e, zahiren baktığımız zaman gözükmektedir. Genel çerçeve itibariyle değerlendirecek olursak hadisin sayı olduğuna dair senat arsından sadra şifa verecek, kesin değerlendirmeler yapılmadığı, sürekli tereddütlerin hasıl olduğu görülmektedir. İbn-i da dediği gibi mürsel ve munkatı olma ihtimali olan bir rivayeti sahih kabul etmekten sürekli kaçınmak ve devamlı adaletin sabit olan kişilerin mevsul olarak naklettiği rivayetleri göz önünde bulundurmak ki tamamen sahip kabul etmek anlamında değil, gerekmektedir. Bu hadisin 3 tarihinin de yani Amr bin Şuaib, Abdülmelik bin Rebi ve Davud bin El-Muhabber e, tarihinin de Arta'da Dar-ı süneninde bulunmasının da bir başka anlamı olmasa gerek. Lütfen şimdi buraya dikkat edelim. Zira dar Kutni söz konusu kitabını şimdiye kadar sanıldığının aksine bunu hatırlarsanız bu geçen dönemde bahsetmiştim. Yani Tarık Kutli'nin süneyiyle ilgili yapılan değerlendirmeleri genellikle ahkam, e, yani kesin, sahih ahkama yönelik rivayetlerin toplandığı kitap olarak değerlendirilmişti. Ne var ki daha sonra ortaya çıkan e, gerçekliği şuydu. Tarık Kutli e, senetleri veya ya da metinleri, özellikle senetleri illetli olan rivayetlerini yapmıştır. Bir kitapta toplamak suretiyle toplamak, e, bazı fakirler demiştir ki bakın sizin kullandığınız rivayetlerin illetleri bunlardan ibarettir. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olun şeklinde bu amaca hizmet etmek için e, süneni e, yapmış tasnif etmiştir. Ancak e, daha sonraki e, maalesef yanlış değerlendirmelerden dolayı bu e, darak ödülüğümüz sanki mutlak anlamda içerisindeki rivayetlerin tamamı sahihmiş gibi bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Dolayısıyla Dara e, kendileri hüküm çıkarılabileceği şekilde ahkam hadislerini bir araya getirmek amacıyla telif etmemiş. Tam tersine ahkam konusunda zayıf ve mevzu hadisleri bablara göre tasnif ederek derlemiştir ki bunu özellikle e, sizin bilmenizi istiyorum. Bu sebeple her üç tarihinde kendisiyle amel edilebilecek derecede kesin delil teşkil etmediği veya kendisiyle ihtişat edilemeyeceği ortaya çıkmaktadır. Yani hadis senet yönünden, isnat yönünden baktığımız zaman, sadra şifa verebilecek bir derecede isnat açısından yani her, bütün tariflere bakıldığı zaman bir güvenlik duygusu ya da böyle bir e, objektif açıdan bakıldığı zaman bir e, izlemini vermemektedir. Şimdi işin seyret kısmı bu. Bir de işin metin yönüne bakalım. Şimdi metin yönüne bakacağımız zaman İlgili rivayetin her bir tarihi senet yönüne illetli gözüktüğü kadar metin açısından da özellikle namaz kılmazlarsa dövünüz kısmında başlangıçta bazı problemler gözükmektedir. Bu problemlere hadis metninin lafız ve mana yönünden tahlilini yaparak işaret etmeye çalışacağız. Lafız tahlilinde, şimdi lütfen dikkat edelim, hadisin varyantları arasında bir mukayese yaparak Temelde anlamı değiştiren lafızların bulunup bulunmadığı, burada aynı zamanda bir yöntem. Yani hadis araştırması yaparken, hadisteki bir metnin tahlili yapılırken, hatırlarsanız geçen dönem mümkün mertebe soru sormanın gerektiğinden bahsetmiştik. Burada tabii e, latif olarak söylüyorum. E, bu arada tabii şimşekleri de üzerine çekmiştim e, sorulan bir iki soruya da o anda cevap veremediğim için. Lafız tahlilinde hadisin varyantları arasında bir mukayese yaparak temelde anlamı değiştiren lafızların bulunup bulunmadığı mana tenkidinde ise önce bu rivayetin hadisçiler ve fakihler tarafından birinci olarak bab başlıkları dediğimiz konu başlıklarında genel çerçevede nasıl değerlendirdiklerini daha sonra namaz kılmadığı takdirde dövünmeye yönelik bir uygulamanın Hz. Peygamber'in sünnetine uygun olup olmadığı test edilmeye çalışılacaktır. Daha sonra modern psikoloji ve eğitim kaynaklarının dini eğitim sürecinde çocuğa dayak atılması konusundaki değerlendirmelerine işaret edilecektir. Şimdi, yani takip edeceğimiz yöntem bu. Öncelikli olarak lafız yönünden tahlil yapılacağı zaman her bir tarihte yer alan rivayet e, kavramlar eşleştirilmeye çalışılacak. Fazlalık ya da eksiklik var mı yok mu hangisinde fazlalık var ya da Cibayetlerde geçen e, lafızların anlamları hakkında e, ne gibi ifade beyanlar kullanılmış bunların tahlilini yapacağız. Şimdi ona geçmeden önce e, bir ilkemizden kısaca e, bahsedelim. Daha doğrusu tekrar o ilkeyi hatırlatmakta fayda var. E, umarım videoları seyrediyorsunuz. Yani bir metin tahlil yapılırken bir metin tenkidi aynı zamanda tahlilin tenkit anlamına da geliyor. Umarım videoları seyrediyorsunuzdur. Yani kademe kademe e, her birisi belirli adımlara yönelik olarak e, o videodaki ifade ya da beyanlar e, kaydedilmiştir. Lütfen onları ihmal etmeyin. Şu anda e, takip eden arkadaşımızın sayısı 48. Dolayısıyla bu sayının mümkün mertebe, mümkün mertebe çoğalması gerekiyor. Bakınız ben size şunu söyleyeyim. Ne kadar çok e, Gerek videolarla gerekse canlı yayın esnasında ya da kayıtlarla ne kadar çok haşirleşir olursanız aynı zamanda da e, metinlerle birebir e, iletişim içerisine geçerseniz e, bilgi açısından bakıldığı zaman e, daha kaliteli olma durumuna doğru e, evredileceksiniz. Aksi takdirde e, maalesef mesele sadece sınava girip çıkma meselesi olarak değerlendirmeyelim. Klasik hadis, usulüne, klasik hadis usulüne kabul edilen görüşe göre bir hadisin metninin sayık kabul edilmesi, senedinin sayık kabul edilmesiyle doğru orantılıdır. Bir başka ifadeyle senedinin sayık olmayan bir hadisin metninde sayık olmama ihtimali vardır. Yani yukarıdaki senetleri zayıf, en azından zayıf görünümünde dolayısıyla da metinde doğrudan zayıftır denilebilir esasında. Bu bir ihtimal. Ancak böylesi bir ihtimal aynı zamanda o hadisin metninde sahih olabileceği anlamında taşır. Bununla beraber <gülüyor> bununla beraber senedinin sahih olmasının metninin de her zaman sahih olmasının gerektirmeyeceği de bir başka ilki olarak ileri sürülmektedir. İlgili e, rivayetlerin e, daha doğrusu ilgili iddiaların e, dipnotlara bakılarak e, oralardan tetkiki yapılabilir. Bu sebeple bir hadisi, senedi, mevzu gibi çok zayıf olmadığı sürece metninin de tetkik edilmesinin mümkün olabileceği düşünülmektedir. Konumuzla ilgili hadisin senedi sağlam gözükmemekle birlikte metninin sayı olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak metin yönünü tahlil edilmesini ihtiyaten uygun görmekteyiz. Bir rivayetin metninin tahlili ya da tenkili Değişik safhalarda ve uzun bir sürecin takip edilmesiyle gerçekleşmektedir. Bir hadisin metnini talih ederken bir takım ön safhaların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu safhalardan sonra ki bu ön safhalara Şöyle ifade edebiliriz nokta bakarak Hadislerin metin tenkide aslanı değerlendirilmesinde takip edilecek genel metotları bazı hadislere farklı karca bile ana hatlarıyla şöylece sıralamak mümkündür. Yani siz elinize bir hadis aldığınız zaman farz edelim hadisinizin senedinin sahibi olmadığı yani mevzu olmadığı sürece tabi e, ravilerinden bir ya da birkaç tanesinin kezzab ya da vabda gibi e, ya da metrukul hadis gibi çerçevesinde olmadığı sürece e, genel çerçeve dışındaki yani daha doğrusu belli bir noktadan sonraki zayıf kategorisinde olmuş olsa dahi sayı olma ihtimalinde de sayı olma ihtimalini düşünerek şu safhaladan geçilmesi gerekiyor. Evvela bir hadisin konuya kısmı kısmıyla alakalı konu başlığı hadislerin genel tahriyici başlığı altında tespit edilir. Sonra bab başlığın altında zikredilen hadislerden genel bir ortak metin oluşturmaya çalışılır. Hadisin hadis kitaplarındaki yerlerine İlk safhadaki bazı lafız farklılığını işaret edilmeksizin aynı şekilde dip nokta atıfta bulunulur. Hadislerin hangi sahabi-i rivayet ettiği hem hadis müsaniflerinin hem de sahabi-i ölüm tarifleri esas alınarak belirtilir. Yani kronolojik olarak bir sıralamaya tabi tutulur. Daha sonra hadisin bölüm ve başlıkları ile olan bağlantısı ki bu bağlantıyı her zaman söylemeye çalışıyorum. Öncelikle müsaniflerin anlayışı yani ben anlamadan önce müsanif nasıl anlamış? Ben önce, e, öncelik olarak ona bakmam gerekiyor. <gülüyor> hadis metninin lafız yönünden tekit edilmesi şeklinde ifade edeceğimiz üçüncü safhası ise hadisin hadis kitaplarında ve bazı kaynaklarına yer alan varyantlarıyla mukayese edilmesi işlemidir. Bu mukayese de hadisin hem hangi konteks dediğimiz bağlamda zikredildiğine hem de manaya tesir eden lafız farklılıklarına işaret edilir. Lafız farklıları her ne kadar genelde hadisin manayla rivayetine kaynaklansa bile cavilerden mütevellit bu farklılıkların manaya tesiri belirtilir ve hadis ya da hadislerin metninde olması muhtemel bazı illetler ki bu illetler idraç, kalp, ziyade-i sigara, tasif gibi test edilmeye çalışılır. Bu safhada elbette her hadisi muhakkak bir illet vardır demek mümkün değildir. Ancak lafız senkidinde bu ihtimalin de dikkate alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Mukayese neticesinde hadisin söylendiği yer, zaman ve şartlar vesaire şartlar göz önüne alınarak bir ortak metin oluşturmaya çalışılır. Daha sonra hadis metninin genel prensipler çerçevesinde tanzim edilmesi safa, safha. Mukayese neticesinde hadisin hangi zaman ve şartlarda söylendiği tespit ettikten sonra ve ortak metin oluşturulduktan sonra ki bu safhalar sözüyle ilgili onu söylemiştik, ee, sonra yapılır. Ve son olarak da e, bu çerçevede ayrıca e, belirli prensipleri, o prensipler çerçevesinde rivayetleri değerlendirilsin. Yani Kur'an'a uygun mu, sünnet'e uygun mu, akla uygun mu, tarihe uygun şeklinde ortak metnin çerçevesi, ortak metnin esası alarak bir değerlendirmeye tabi tutarsınız. Bu genel prensiplerin her biri veya tamamı her hadis için uygulanabilir. Yani bazen bir bakarsanız Kur'an'a doğrudan aykırı e, sarah gözükebilir ya da sünnet aykırı gözükebilir. Sıralama ya da hiyerarşik olarak bakıldığı zaman değişiklik arz edebilir. Mesela rivayetin e, tarih hadislere aykırı olduğu ortaya çıkmasa artık onun e, Kur'an'a ya da sünnete bakmasına bakılmasına gerek yok. Gerçi metnin muhtevasının ee, değerlendirmede olan sonucun değeri bir bakımı değerlendirenin kendisiyle de alakalıdır. Yani o metnini tahlil eden kişinin bilgisi, becerisi ve o işe ehil olup olmadığı, değerlendirme safhasında uygun delilleri serde etmediği gibi bazı faktörler tahlilin isabetli olup olmadığında rol oynayacaktır. Hatırlarsanız o videolarda da söylemiştim. Ee, orada da e, esasında objektiflik meselesi e, biraz da e, hadis münekkidin daha doğrusu münekkidin duruşuna bağlı yani bilgi seviyesine bağlı. İlgili rivayetleri toplayıp toplam tam olarak toplayıp toplamadığına da bağlı olacaktır. Nitekim bir İslam alimine göre bir rivayet metninin muhtevası yukarıda saydığımız genel prensiplerden birine aykırı gelebilir. Ancak bir başka İslam alimi aynı prensibe esas alarak metnin muhtevasının o prensibe uygun olabileceğini iddia edebilir. Dolayısıyla metin tahlilinde de varılacak sonuçlar ve verilecek hükümler iştihadi olmaktan öteye gidememektedir. Biz de bu çerçevede ele aldığımız rivayetin metnini tahlil ederken mümkün mertebe objektifliği elden bırakmamaya çalışacağız. Ne var ki varacağımız sonuç elbette iştihadi olacaktır. Şimdi hadisin lafız ve mana yığının tahliline gelelim. Hadisin muhtelif variyatlarını mukayese ettiğimiz zaman yani çocuğunuz 10 yaşına geldiği 7 yaşına gelince namaz kılmayı emrediniz. 10 yaşına geldiğinde eğer kılmazsa onu darbediniz. Dar kelimesini kasıtlı olarak kullanıyorum ki e, e, sadece dövmek anlamı yoksa başka anlamına da ihtiva etmektedir. midir? Dolayısıyla hadisin muhtelif anayatları mukayese ettiğimiz zaman temelde anlamı değiştirecek lafız farklılıkları bulunmamakta. Mesela çocuk kelimesinin karşılığı olarak rivayetlerde sabi, sibyan, ulam, dılman, evlat veya etna gibi lafıza zikrediliyor ki bu nihayetinde anlamı çok da fazla değiştirmiyor. Bir kısım rivayetlerde nuru sıbyanekum ifadesi bir bakıyorsunuz orada allemu şeklinde geçmiştir. nuru kavramının yerine allemu. Bazılarında ise namazı ermediz. Yani muru şeklinde geçmektedir. Dolayısıyla e, namazla bağlantılı olan kısımda muru kelimesi yerine alimu mu kelimesini görebilmekteyiz. Darb ifadesi yerine sadece bir rivayette etti bu ifadesi. Yani darb kelimesi yerine bazı rivayetlerde terbiye ediniz ya da cezalandınız anlamına gelen etti bu kelimesi lafız zikredilmektedir. <Gülüyor> Dolayısıyla şimdi ister kavram olarak ister emir kavramı olsun isterse talim kavramı, öğretilme kavramı olsun her ikisini birlikte zikretmiş olacağız. Namazın emredilmesi ya da öğretilmesiyle namaz kılmadıkları takdirde dövülme yaşı bir rivayetin dışında diğer tariflerde aynıdır. Namazın öğretilme ya da emredilme yaşı 7, kılmazlar ise çocuğun dövülme ya yani da yaşı 10'dur. Sadece Enes bin Malik'ten gelen rivayetin bir tarihinde dövülme yaşı olarak geçtiği 10 yerine 13 olarak zikredilir. Ayrıca Ebu Rafi'den nakledilen rivayette Ravi'nin çocuğun dövülme yaşını 9 zannettiği de ifade edilmektedir. Yani oradaki zan ifadesi dövülme yani tarp yaşının, yaşının öyle söyleyeyim, tarp yaşının bu noktada 10 yerine 9 olduğu da tahmin edilmektedir. Amir bin Şahit varyantında çocuğa namazın 7 yaşında emredilmesi, 10 yaşında ki namaz kılmazsa tabi dövülmesi, emrinden sonra ayrıca o yaştan yani 7 veya 10 yaşından itibaren yataklarının ayrılması gerektiği, eğer bir kimse kölesini cariyesiyle ve hizmetçisiyle evlendirirse, onun göbekten aşağısına ve dizinden yukarısına ki avret mahalli olduğu için bakılmaması emredilmektedir. Yani şimdi bağlam ya da ortamı o çerçevede e, değerlendirmemiz gerekiyor. Bakınız şimdi bir tarihte ne var? Eğer bir kimse kölesini cariyesiyle ve hizmetçisiyle evlendirirse onun göbekten aşağısına ve dizinden yukarısına bakılmaması emredilmektedir. Ebu Rafidin nakledilen rivayette yani bu şekilde geliyor ee, Amr bin Şahit varyantının birisinde. Ebu Rafidin nakledilen rivayette Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ona ait kılıcının kınında çocukların ki erkek kardeş, kız kardeş olarak geçiyor 7 yaşına geldikleri zaman yatakların ayrılmasıyla o yaşta namaz hususunu dövelebileceğine yani darp edilebileceğine kavmini veya efendisini inkar edenler ile Müslümanların geçtiği yollardaki fitanları kesenlerin e, lanetlenmiş olduklarına dair yazılı bir sayfa bulunduğunu belirten bir haber yer almaktadır. Yani bu Rafi'den gelen rivayette Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ona ait kılıcının kınında e, şu hükümlerin yer aldığına dair bir ifade bulunmaktadır. Senediye sahip olma olmadığını bir tarafa bıraktığımız zaman varyantlar arası mukayesede temelde anlamı değiştirecek çok fazla bir lafız farklılığının olmadığı görülmektedir. Muru yerine Allemu, Idribu yerine sadece bir etti bu. Lafsızlık zikredilmektedir ki verilmek istenen mesaj değişmemektedir. Bu mesaj da çocuğa namaz öğretiminde ve eğitiminde takip edilmesi gereken yaş harflerini ve metotlarından bahsedilmektedir. Şimdi lafız farikini bu şekilde tespitin yaptık. Daha sonra geliyoruz mana yönünden tahlile. Hadisin metnvası ile ilgili tahlillerde şart olmamakta birlikte geçmiş ulamaanın şimdi esasında şart değil. Ancak geçmiş ulamaanın hadisin muhtevası ile ilgili yapılan değerlendirmelerde rivayetin ve onun anlam değeri üzerine yaptıkları yorumları Ulemanın, rivayetin, rivayetin bizzat kendisinin ve onun anlam değeri üzerine yaptıkları yorumları ve değerlendirmeleri de dikkate almanın, beğensek beğenmesek de dediğim gibi objektif olmak durumundayız. Bir kıymet ifade ettiğini düşünmekteyiz. Bunun için öncelikle İslam alimlerinin bu hadisle ilgili değerlendirmelerine dikkat çekecek ve onların nezinde bu rivayetin ne gibi bir anlam ifade ettiğini göreceğiz. Şimdi önce bu hadisin geçtiği kaynaklar ister rivayet kitapları olsun isterse fıkıh kitapları ya da ahkam kitapları olsun buralarda bab başlıklarında nasıl ifade edilmiş? Biliyorsunuz bab başlıkları, bab başlıkları e, Musannif'in fıkhi görüşünü fıkhi düşüncesini ya da aşağıda zikredeceği rivayetlerden çıkardığı neticeyi bir nevi gösteren e, göstergelerdir. Dolayısıyla e, öncelikle onların hangi anlam çerçevesinde bu rivayete e, değer atfettikleri daha doğrusu anlam yüklediklerini böylece anlamış olmamız gerekiyor. Bilindiği üzere bir rivayetle ilgili konu, e, konulan başlık başlığı veya yan başlık bir nevi oy e, müellifin veya musallifin zikredeceği rivayet ya da rivayetlerle ilgili genel kanatını ortaya koymaktadır. Bu kanaat bab başlığında ya kesin hüküm olarak ki ya kesin hüküm olarak ayet, hadis, sahabe kabulü veya bir alimin sözüyle desteklenerek belirtilir ya da soru kipiyle tereddütler dile getirilir. Yahut bir konuyla ilgili gelen rivayetlerin tespitine yönelik olabilir. Bu açıdan bakıldığında bab başlıklarında zikredilen ifadeler müellifin ya da musannefin hadisimizle ilgili düşünce yapısını tespit etmemize imkan sağlayacaktır. Rivayetiniz, hadis ve fıkıh kitaplarının, salat bölümünün şu alt başlıklarında zikredilmektedir. Çocuğa, şimdi e, alt başlıklarını söylüyorum, yani e, bab başlıklarında. Çocuğa namaz hangi yaşta emredilir? Bu konu başlığı altında bu rivayet zikredilmiştir. 70'li olduklarına da baktığınız zaman bu rivayetin, e, daha doğrusu bu bab başlığının hangi kaynak kaynaklarla geçtiğini görürsünüz. Bakıyoruz Ebu Davut geçiyor. Tirmizi merakıt bölümünde e, nasıl geçmiş? Babu Meta yu'marul gulam ve yine babu ı Meta yu'marul es-sabiyyü ve salâh. Bakınız el-gulam kavramı burada Ebu Davut'a zikredilmiş. Tirmizi'de ise es-sabiyyü kavramı zikredilmiş. Bir başka bir başlığında Namazın öğretilmesine dair emir ve o konuda dart bahsi. Bakalım isterseniz. Dar-ı Kutli'nin süneminde zikredilmiş. Çocuğa namazın vücuk olarak değil, alıştırma amacına emredilmesi. <gülüyor> Eşşevkani'nin Neylül Evtar Şerh-ül Muntakal Akbar, Müne Hadisi Seyyid-ül Akbar eserinde ucuk olarak değil alıştırma amacıyla emredilmesi başlığı altına zikredilmiş. Bir başka bab başlığında ise buluğa ermeden önce alışması için çocuğa namazın emredilmesi ve terk etmeleri haline darp edilmesi başlığı altında. Bakıyoruz İbn-i Uzayman'ın bu bab başlığı yer almış. Ee, namazdayken buluğa eren bir çocuğun namazı tamamlaması veya buluğa henüz ermeden namazdayken buluğa eren bir çocuğun namazı tamamlaması veya buluğa henüz ermeden namazın ilk vaktinde kılıp daha sonra buluğa eren çocuğun namazını iade etmesi gerekmeyeceği Bunlar hepsi bab başlıkları Çünkü o çocuk bu işi yani namazı terk etmesi halinde darbe edileceğinden dolayı bir işi yapmakla emrol, emrolunmuştu. Şeklinde uzun bir bab başlığı. Erken Haveti Bassinde zikredilmiş. Babaların ve annelerin çocuğa temizliği ve namaz kılmalarını emretmesi ile öğretmesi görevi şeklinde 7 başlık başlığı zikredilmiş. Zikrettiğimiz bu başlıkları mükellef çağına ulaşmamış yedi yaşına gelen bir çocuğa alışması için namazın emredilmesi, öğretilmesi 10 yaşına geldiğinde de kılmaması halinde darbe direbileceğine dair genel bir kanaati ortaya koymaktadır. Bununla beraber evvəlinin çocuğa din eğitiminde takip etmeneye gereken bazı metotlardan da bahsedilmektedir ki ayrıca usul ve fıkıh tartışmalarında bu başlıklarında görebilmekteyiz. Evet daha sonra İslam alimlerinin hadisten çıkardıkları fıkhi hükümler var. Bunlara baktığımızda Oldukça enteresan, ilginç bilgilerle rastlıyoruz. Bakınız, İslam adına hadisten çıkarttıkları fukih hükümler. Mesela, çocuğa namazın öğretilmesindeki emrin vücut mu yoksa net mi? Mentup mu? ifade ettiği, emretme ya da öğretme ile ıdrıbu emri arasında da farklılıkların olup olamayacağı tartışılmıştır. Şafiler Lütfen dikkatli takip edelim. Şafiiler çocuğa namazın kıldırılmasına ve da öğretilmesine dair emrin vücuba hanefiler ise nette delalet ettiğini söylemişlerdir. Ayrıca çocuğun bulu çağına varmadan kıldığı namazın sahih olup olmayacağı 10 yaşından sonra terk ettiği namazını iade edip etmeyeceği işte ederlerse haklarında küfür hükmü verilmeyeceği gibi itikad değerlendirmelerde yapılmıştır. Hattabi'nin bu hadisi bunu çağına girdikten sonra kasden namazı terk edinin cezalandırılacağına dair bir delil olarak kabul etmektedir. Hattabi bu hadisi bunu çağına girdikten sonra kasden namazı terk edenin cezalandırılacağına dair bir delil olarak kabul etmektedir. Ona göre çocuk buluğu çağına girmediği halde namazı kılmadığı için dövülmeyi hak ediyorsa ergenliğe ulaştıktan sonra ki namaz kılmadığından dolayı şiddetle cezalandırılmayı daha fazla hak etmiştir. Hatta bir buna ilaveten namazı terk edenin çaptırılacağı diğer cezalardan da bahsediyor ki ben bunları burada zikretmedim. Yani dipnota baktığınız zaman bu cezaların neler olduğuna dair bilgileri Oralarda başlarsınız. <gülüyor> Hazreti Peygamber'den nakledilen üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyandan, ergenlik çağına gelene kadar çocuktan ve aklı başına gelinceye kadar Mecnun'dan. Hadisinin namaz kılmadığı takdirde çocuğun dövülebileceğini belirten hadisin hükmünü kaldırdığını Tekrar söylüyorum hadisinin namaz kılmadığı takdirde çocuğun dövülebileceğini belirten hadisin hükmünü kaldırdığını ve böylece çocuğa emredilecek namazın vücudu ifade etmediğini belirtenler olduğu gibi sadece alıştırma amacıyla dövülebileceğini ileri sürenlerde bulunmaktadır. Bakın dip notlara baktığınız zaman bunlar da bizatihi bu... Iı, hangi hükümlerin hangi kararların ortaya çıktığını buradan görebilirsiniz. Maliki imamlarından Vefat Tarihi 156. İbn Sahnun Adabül Muallimin isimli eserinde öğretmenin, yani muallimin eğitimde takip edeceği hususlardan bahsederken şunları söyler. Öğretmenin 7 yaşına geldiklerinde çocuklara namazı emretmesi, 10 yaşına geldiklerinde Kılma zarsa bir ifade metinde yok, metinde yok ama devam onu getiriyor. Dövmesi gerekir. İmam Malik de bu görüştedir. Abdurrahman'ın haber verdiğine göre o şöyle demiştir: On yaşına giren çocuklar namaz konusunda dövülürler ve yataklarda ayrılır şeklinde bir ifadeyi naklediyor. Maripli ve maliki bir diğer İslam alimi Ebu Hasan Ali bin Muhammed el Kayrawani el Kabisi el Kabisi İbn-i görüşlerinin olduğu gibi nakletmek suretiyle aynı prensibi benimsemektedir. Çocuğun namaz kılmamasından dolayı ceza olarak döme eyleminin nasıl gerçekleştirileceği şekli ve mahiyeti üzerinde farklı değerlendirmeleri de yapılmıştır. Dövmenin, bakınız bunlar abartı değil. Şu anda bize biraz garip gelebilir. Dövmenin odun veya tahta gibi Selç cisimlerine değil sadece elle yapılması ve vuruşun 3'ü <gülüyor> geçmemesi tavsiye edilmektedir. Peki bunu kim demiş? Bakıyoruz. 86. Usulü Şeninin cami ahkamı sığar. İbn-i Sah'ın dövmenin 3'ü geçmemesinin bir bilhassa Kur'an eğitiminde söz konusu olduğunu bunun haricindeki mesela çocuğun arkadaşının yaptığı eziyetlerden dolayı üçten fazla dövülmeyi hak etmesinin ancak velisinin izniyle mümkün olacağını söylemektedir. Şu anda yorum yapıyorum. Sadece aktarıyorum ben. Hatta Hazreti Peygamber'in Muallim Mirdas isimli bir sahabiye ki kim olduğu belli değil. Henüz yani, yani tespiti yapılamamıştır. Döveceği zaman darbın üçü geçmemesini üçten fazla vurursa Allah'ın kendisine kısa sorgulayacağını tavsiye ettiğini belirten bir rivayette nakledilmektedir ki bu rivayetin yeri de hadis kaynaklıktan böyle bir rivayet test edemedik. Yani Usul Şen'i Camii Ahkamı Sıgal isimli eserinde böyle bir e, rivayetten e, aktarmış oluyor. Evet. Genel değerlendirmeler ve baktığımız zaman bu hadislerden çıkartılan Fuki hükümler, tabi ayrıntısıyla bütün bunların hepsini burada zikretmedik ama genel çerçevenin hangi e, alanda, hangi seyirde olduğunu açık ve net bir şekilde e, görebilmektesiniz. Evet, hadis muhattinin muhtevasında görünen bazı problemler ve değerlendirmeler. Şimdi e, problemler kısmına ve değerlendirmeler kısmına geçeceğiz. Tabi e, bir saatten beri konuşuyorum. 10 dakikalık kadar. Ben hem ben bir ara vermiş olayım, hem de siz de biraz dinlemiş olasınız. Peki tekrar görüşmek dileğiyle.